İslam'ın büyüsü. Yeryüzündeki insanlık macerası, İslam'la hedefine ulaşmış ve evrensel bir kurtuluş mesajı olarak yerine oturmuştur. Var olduğu günden beri yaratılış muamması karşısında sürekli didine çabalıya iki büklüm olmuş felsefe, ancak İslam'ın ortaya attığı değişik düşünce sistemleri sayesinde belini doğrultabilmiş ve bir kısım olunmuş şeyler murudanmaya başlamıştır. Arz ve semadaki devasa cisimler vahyin onların çehrelerine saçtığı nurlarla karma karışık birer kozmik unsur olmadan çıkarak temaşa edilen meşerlere, okunan kitaplara ve baş döndüren armonilere dönüşmüşlerdir. Dönüşmüş ve kendi hikmetleri çerçevesinde tabiatlarının maverasını haykıran talakatlı birer lisan haline gelmişlerdir. İslam'ın hızır çeşmesi gibi sürekli fışkırıp duran kaynağından bir yudumcuk olsun nasibini alabilen bahtiyar gönüller, ebedi var olmanın zevkini duymuş ve büyük ölçüde tabiatlarından kaynaklanan yalnızlık ve ümitsizlikten kurtulmuşlardır. İslam'ı kendi orijiniyle duyup yaşayanlar, gönül dünyalarında birer cennet kurmuş ve hayatlarını Firdevs'tekiler gibi zevk etmeye başlamışlardır. Onu kendine has çerçevesiyle duyup yorumlayanlar bir yana, bir kerecik olsun onun gölgesiyle tanışanlar bile, yok olma endişelerinden ve yalancı vaatlerin karanlık labirentlerinden kurtularak, muvakkat dahi olsa rahat bir nefes alabilmişlerdir. İslam'ın ona inananlar için önünü açtığı bir düşünce ve vaat ettiği hayat seviyesinin ötesinde bir yaşama biçimi varsa o da müminlerin cennetteki hayatları olmalıdır. Yaratıcı kudret ta ötelerin en son noktasına kadar onun yoluna su serpmiş ve ilahi irade ona dünya ukba süleymanlık mührünü vermiştir. İşte bu sayededir ki sultanlar adalet soluklamaya başlamış. Kuvvet hakkın hamisi haline gelmiş. İlmin önü sonuna kadar açılmış. Hür düşüncenin boynunda zincirler paramparça olmuş. Şeytanlar boynuzlarını atıp mabede koşmuş. Melikler Zulüm ve ceberruttan vazgeçerek Melekleşme yoluna girmişlerdir. İslam'ın ruhundan fışkıran hikmet sayesinde Buna felsefesi de denilebilir Genel düşüncenin rengi değişmiş Yeryüzü aydınlık bir hatta haline gelmiş Varlık ve hadiseler adeta talakatli bir hatibe Ateş zeban birer vaize dönüşmüş Toprak Herkesi ve her şeyi şefkatle bağrına basan bir anne haline almış. Sular aşk ve husstat çaltılarıyla gönüllerimize sonsuzun namelerini duyurmaya başlamış. Dağlar o mehiphalleriyle, ovalar obalar o mütevazı tavırlarıyla fiziki yapılarını aşkın bir derinliğin sessiz soluğu olmuş. Bağlar bahçeler rengarenk edalarıyla bize tebessümler yağdırmaya durmuş. Güller, çiçekler cömertçe gözlerimize, gönüllerimize, güzelliklerin en nefislerini sunarak başlarımızı döndürmüş, bakışlarımızı bulandırmış, ruhlarımıza var olmanın en zengin zevklerini yaşatarak, hakka teslim olmuş bahtiyarlara, mutluluğun en enfesini duyurmuşlardır. İslam'ın insanlığa, Yaradan'ın en büyük armağanı olduğunu idrak edemeyen tarihsizler bu bazen ona karşı bir ön yargıdan bazen de Müslüman görünenlerin tutarsızlığından ve kötü örnek olmalarından kaynaklanabilir. Onun sunduğu mesajı anlayamaz, vaat ettiklerini duyup hissedemezler. Hatta bazen böylelerinin onun etrafında dönüp dolaşmaları bile bu olumsuz neticeyi değiştirmez. Çok yakındırlar ama uzaklardan daha uzak sayılabilirler. Hep ona bakar dururlar ama bakışlarında dalgındırlar. Asla onu anlayamazlar. Yakınlık onlar için uzaklık vesilesi olmuştur. Görmek de hissetmemeye sebep. Neylersin tabiat bu. Diken gülün yanında olsa da yine dikendir ve batar saksağın gül bahçelerinde bülbüllerle yan yana bulunsa da, hep kendini kendi sesiyle ifade eder. Işığa lanet okuyanların sayısı hiç de az değildir. Nizamla savaşanları yer yer hepimiz gördük. Gül kokusundan içi bulanıp yere yıkılan birini, her hatırladığımda için bulanır. Aslı herkes, kendi karakterinin gereğini sergiler ve selam. İslam'ı tanıyan ve duyan bir aydınlık ruh, bütün eşyada sonsuzun çağrısını duyar ve ebed neşvesiyle coşar. Onun asude iklimine adım atan ayaklar baş olur. Alınlarla parmak uçlarının birleşik noktası sayılan secdede mehafet ve mehabetle yüz yere süren bu çehreler günde birkaç defa meleklerle atbaşı haline gelir. İslam'a teslim olmamış başlardaki taçlar iğreti ve emanet. Onun referansını almayan söz ve beyanlarsa üstureden farksızdır. Onun da beslenmeyenlerin gönülleri boş, tarihleri de karanlıktır. Bunlar zaman zaman parlayıp bazı gözleri kamaştırsalar da, uzun süre parlak kalmaları ve hele çevrelerini aydınlatmaları asla söz konusu değildir. Bütün zamanları kucaklayabilmek ve sürekli renk atmadan kalabilmek aşkınlığına bağlıdır. Zamanı ve mekanı aşamayan sözler, düşünceler, sistemler er geçmiyatlarını doldurur ve hazan yemiş yapraklar gibi savrulur giderler. Tabi sahiplerinin ad ve unvanlarını da beraber alır götürürler. İslam hem sabittir hem de değişken ve gelişken. O kökleri yerin derinliklerinde ve hiçbir fırtınayla devrilmeyecek kadar sağlam. Dalları da dört bir yana açılmış ve her mevsim yeni yeni meyveler vadeden bir ağaç gibidir. Meyve verdikçe kızarır ve her kızarışında yeni bir çağa abad eder. Dünyevi uhrevi lezzetlerin özü üsaresi onda, ebedi var olmanın sihri de ondadır. Onun aleme sunduğu ışık karşısında güneş bir kıvılcım gibi kalır ve gönüllerde çimlendirdiği mana bahçelerinin yanında iren bağları yalancı masallara dönüşür. Akıl, mantık ve hislerimize sunduğu enginlik karşısında koskoca kainatlar, dar bir koridor haline alır. İslam'ın insan düşüncesine armağan ettiği o taptaze sözler, düşünceler, ışıklar bütünüyle semavidir. Hiçbiri başka kaynaktan alınmamış, başka fikirlerden beslenmemiş, yabancı ışıklarla başkalaştırılmamış, başka cereyanlarla bulandırılmamış ve fitili ...başka çeralardan tutuşturulmamıştır. Aksine ondaki her ziya, her bereket, her güzellik, her zevk... ...gökler ötesi alemlerin el turfanda semerelerindendir. Eğer hasımlarının husumeti ve ön yargıları... ...dostlarının da cehalet ve vefasızlığı olmasaydı... ...bugün topyekün insanlık... Onun sunduğu semavi sofraların çevresinde birleşip birbirleriyle el sıkışacaklardı. Düşmanlar inada kilitlendi. Dostlar da onun ufkunu kirletti, o da bizi o semavi varidatından etti. Etti ve sadefinin içine saklanan inci gibi gidip mahfazasına gizlendi. Güneş ona teveccüh edenlerle ziya alışverişi yapar. Çiçekler göz kırpmadan güneşe bakabildikleri sürece renk renk urbalara bürünür ve salınırlar. Ağaçlar su ile, toprakla, hava ile temaslarını sürdürdükleri müddetçe canlı ve revnaktar kalabilirler. Her şey ama her şey teveccühü ölçüsünde teveccühle şereflendirilir ve eğilimlerine göre mükafatlandırılır. Gönüller İslam'a kulak vermeyince o da sesini duyurmaz. Davranış ve temsil sözü derinleştirmeyince onun da sesi kısılır ve katiyen ruhlarda teveccüh uyaramaz. Söz temsil kanatlarıyla uçurabildiği ölçüde gönüllerde heyecan uyarır ve bütün enginlikleri aşarak gider her istidada bulaşır. Sineleri her zaman saygıyla İslam diye çarpanlar oturup kalkıp onun heyecanıyla yaşayanlar kendi gönülleri de dahil ne kalebentler açmış ne beldeler fethetmiş ve ne vicdan medeniyetleri kurmuşlardır. Bizler birkaç düzine yıkık dökük ruh gözümüz gönlümüz İslam'ladır. Ölürsek O'nun kolları arasında ölmek isteriz. Yaşarsak sadece O'nun ikliminde yaşamayı düşünürüz. Bizim yaşama enerji ve hararetimiz O'ndan, yaşama aşk ve şevkimiz de O'ndandır. Zira her şeyin yıkılıp gittiği ve unutulup hafızalardan silindiği şu fani alemde, sarsılmayan ve hep yerinde duran, onca sararıp giden değerlere karşılık renk atmadan sürekli taptaze kalan sadece O'dur. O'nun bayrağının kendi renkleriyle dalgalandığı her yerde huzur ve emniyet solukları duyulur. O'nun hutbesinin okunduğu iklimlerde evrensel insani değerler teminat altında sayılır. O, göklerdeki nizamın Yerde bir iz düşümü. Melekler arasındaki ahengin de cismaniyet aleminde renkli bir fotoğrafıdır. Onun ritmiyle oturup kalkanlar, Kainattaki umumi ahenge de uymuş sayılırlar. Sayılır ve eşya ve hadiselerle müsademeden eden kurtulurlar. O en taze sözlerle, Som altın gibi cevherlerden örülmüş öyle bir danteladır ki, Nizam adına ne atkılarındaki resanete ulaşmak ne de nakışlarındaki zerafeti yakalamak kabildir. Onda gökler ve gökler ötesi alemlerin ahengini, nabızlarımızın atışı ve kalplerimizin ritmiyle birden duyar ve dinleriz. Sırrı ona intisapta, kalbimizin müs'atini göklerin derinliklerinden daha engin bulur ve haşiyetle ürpeririz. Hiçbir ruhi sistem, hiçbir cereyan, hiçbir felsefe, onun ruhlara verdiği derinlik, sıcaklık ve yumuşaklığı veremez. Ruh beden, madde mana, dünya ukba mutluluğunu Allah ona bağlamış ve onun yediğine vermiştir. Vicdanın dilini dinlemeyenler, onu anlayamazlar. Gönül gözleriyle bakmayanlar, onu kendi orijiniyle göremezler. Gazali'nin ifadesiyle, aklı meaş, aklı meade dönüşmez ve Mevlana'nın deyişiyle, aklı türabi, aklı semaviye inkılap etmezse, en yüksek mantıklar bile, mantıksızlığa düşmekten kurtulamazlar. İnsanlık var olduğu günden beri hep akıl ve kalp zıtlaşmalarının gürültüleriyle yaşadı. Şimdilerde olsun eğer yeni bir şebi arusla akıl ve kalbin izdivacını gerçekleştiremezsek daha uzun süre bu iç çelişki devam edeceği benzer.